Yapa yalnızdır en azından. Yalnız doğar, yalnız ölür. Yalnızlığı yıkan paylaşmaktır. Kalbinle ve ruhunla. İşte bu yüzden savaştır paylaşmak aslında. Sen bu savaşı yalnız vermeyi tercih ettin. Biz olmayı değil, ben olmayı seçtin. Konuştuklarımı sana bırakıp, susarak gidiyorum. Yalnız yaşadığın bizi... Yalnız bitiriyorum. Kavga etmeden, kırıp dökmeden. Sessizlik kazandı savaşımızı. Aşkı sessizliğin korkunç bombardımanına bıraktık. Şimdi konuşma zamanı değil. Okyanus sessizliğinde can çekişlerimizi dinleme zamanı. Seninle olmak bizi öylesine bir yaptı ki... ...şimdi yarım gidiyorum. Bazen... Ancak kapıyı sert vurduğu için duyarsın bir kadının gittiğini. Kadın giderken susar. Susana kadar çok susamıştır ilgiye, sevgiye, aşka. Bu seferki başka. Hoşçakal.